Bir Çin öyküsü. Yaşam bir düştür. Seslendiren Akın Altan Yen Sing Yun Li idi. Günün birinde sınav vermek için il merkezine gitti. Verilen yazı konularının üçü de ona pek kolay göründü. Kesinlikle kazanacağını düşündü. Ama sonuçlar ilan edilince sınavı başaramamış olduğunu anladı. Buna çok üzüldü. Eşyalarını toplayıp memleketine döndü. Geceyi yolu üstünde bulunan üç köprüde bir handa geçirdi. Yattığı oda batıya bakıyordu. Hanın çevresi omuz yüksekliğinde çepeçevre bir duvarla çevrilmişti. Duvarın öbür yanında toprağa güz otları bürümüştü. Merdivenler ağaçların yapraklarıyla gölgelenmişti. Merdivenin alt yanında pıtrak gibi çiçekleri yeni açmış, çok güzel, renkli hayı tank ağaçları, avluda da tung ağacı vardı. Kuyu yeşil yaprakları pencerenin önünü örtüyordu. Dilgin yalnız başına oturdu, düşünmeye başladı. Neşesi yerinde değildi. Sıkıntısını dağıtmak için hancının uşağına şarap getirtti. İçti. Bir zaman sonra, Yarı sarhoş durumda masaya dayandı. Tam dalacağı sırada birdenbire birkaç atlanın dolu dizgin hanın kapısı önüne geldiğini duydu. Bunlar bilginin parlak bir sınav vermiş olduğunu söylediler. Yen yani bunu işitince hemen ayakkabılarını giydi. Müjdeyi getirenlere karşı gitti. Onlara dedi ki bu şaşırtıcı haberi daha şimdi duydum. ''Şu sırada böyle birdenbire sınavı kazanmış olmam, doğrusu ya inanılacak şey değil.'' Haberciler ona, ''Kentte bulunduğunuz sırada sonuçların tümü ilan edilmemişti. Siz en iyi adaylardan biriydiniz.'' dediler. Sonra ceplerinden sınav çizelgesini çıkardılar. Ona gösterdiler. Ancak o zaman bilgin söylenenlere inandı ve çok sevindi. Çok geçmeden hizmetçiler geldiler, ona bir at getirdiler, kentte sınavı kazananların onuruna verilmesi gelenek olan şölene gitmesini söylediler. Yen, yani, sevinçten çıldıracak gibiydi. Memleketine döndüğünde evi, onu kutlamaya gelen konuklarla doldu. Aynı sınavı kazanmış olan Bay Lee ile devlet sınavına girmek üzere hükümet merkezine gitmeyi kararlaştırdılar. Yen yani başkente geldi. Ünü çok geçmeden çevreye yayıldı, saraya girdi, devlet sınavını kazandı ve devlet akademisinde büyük bir memurluğa geçirildi. İşinde çok çaba gösterdi. Yen yani yalnızca şiir ya da düz yazı, mensur şiir türünden şeyler yazmıyor, resmi belgeler, raporlar yazma konusunda da çok çaba gösteriyor Bütün bu işleri başarıyla yapıyordu. Kendisini o denli sevdirdi ki bir yıl devlet baş yazmanı oldu. Bilgin yan bundan sonra daha çok çalıştı, devlet işleriyle daha çok uğraştı. Devlet yönetiminin eksikliklerini, aksiyan yanlarını ayrıntılı, uzun raporlarla bir bir gösterdi. Saray adamları onu örnek bir memur olarak görmeye başladılar. Sonunda. En yüksek sınav günü geldi. Yani bu sınavı çok iyi kazananlardan biriydi. Böylece Şense eyaletindeki sınav kurulunun başkanı oldu. Bu görevini yaptıktan sonra yeniden hükümet merkezine dönünce Batı Çin eğitim komiserliğine atandı. Yazınsal makaleleri inceledi. Yetenekli bilginleri seçti. Yaptığı işler halkı hep hoşnut ediyordu. Yani temiz bir memur olduğu, sorumlu bir konumda bulunduğu, bundan başka gözü pekliği ve bilgisiyle gurur duyduğu için bütün meslektaşları ondan korkarlardı. O sırada bu memlekette çok büyük bir güç kazanmış olmakla birlikte halkın hiç de beğenmediği, tutmadığı bir vali vardı. Bizim yan onun bütün zayıflıklarını gösteren, eleştiren bir rapor yayınladı. Rapor gelince Saray bu işle uğraştı, sorunu inceledi, valiyi işinden çıkardı, asker olarak Türkistan'a gönderdi. Öte yandan bizim Bilgin'i de imparator adına genel denetmen olarak atadı. Onun ünü, sarayda artık adam akıllı güçlenmişti. Bilgin Yen, devlet işleriyle uğraşan büyük bir adamdı. Ama bir yandan kendi özel yaşamını da düşünüyordu. Bir zamanlar, Hank Chu'dayken, Sulan Sheng adında çok güzel bir kız gördüğünü anımsadı. Akrabalarına mektup yazarak onun nasıl bir kız olduğunu tanımladı. Kızı hiçbir harcamadan çekinmeden bütün Çin'de arattı. Bu haber ortaya yayılınca balkaluklar bir sürü kadın alıp yene armağan ettiler. Bu kadınlar hem güzel hem eğitimli hem de iyi huyluydular. Bilgin hepsini alı koydu. Aralarında Chu Siyang adında görülmedik güzellikte bir kız vardı. Bu kızın yüzü Lan Şeng'den de güzel olduğu için Yan ona bütün varlığıyla bağlandı. Günün birinde saray, yurt dışında bir elçi yollamayı düşündü. Ama bu göreve kimi atayacağına bir türlü karar veremiyordu. Sarayın ileri gelenleri bu iş için yine bizim bilgini uygun buldular. Ona, en yüksek san verildi. Yurt dışına gönderildi. Bilgin birçok ülkeyi dolaştı. Her yerde iyi bir etki bıraktı. Yurduna döndüğü zaman daha büyük bir memurluk aldı. İmparator ona büyük iltifatlarda bulundu. Birkaç yıl sonra yen başbakan oldu. O zaman elli yaşında bile yoktu. Onun için sarayda olan herkes kara saçlı başbakan diyordu. Bizim bilgin 20 yıl başbakanlık yaptı. Ülkesi barış içinde yaşadı. Komşu devletleri haraca bağladı. Bütün dünyanın değerli eşyaları oraya aktı. Devlet hazinesine servetler yığıldı. Ama Bilgin, günün birinde böyle yüksek bir memurluğun uzun zaman sürmesinin nedenli tehlikeli olduğunu düşündü. Artık yaşlanmıştı da. Görevinden bağışlanmasını istedi. Saray onun bu isteğini uygun buldu. Çekilmesini kabul etti. Hükümdar, bakanlardan başlayarak, bütün memurların onu kentin dışına dek uğurlamalarını buyurdu. Uğurlama, görülmemiş bir görkem içinde geçti. Vardığı her bölgede, memurlar onu büyük bir saygıyla karşıladılar. Yan, sonunda, Hubeyye eyaletinde, bir zamanlar bir gece kaldığı, Üç Köprü adlı yere geldi. Gözlerinin önündeki görünüm tıpkı eskisi gibi güzeldi. Ama kendi durumu eskisinden nasıl da farklıydı. Büyük bir coşkuyla bütün bunları düşündü. Hana indiğinde ona en güzel yatakları serdiler. Çok geçmeden Yan derin bir uykuya daldı. Biraz sonra birdenbire gerindi ve uyandı. Baktı ki Üç köprü anında her şey tıpkı eskisi gibiydi. Lamba sönük bir ışıkla yanıyordu. Sofra hala kaldırılmamıştı. Yemek artıkları da masanın üstünde duruyordu. Ayakta duran uşak gülerek ona dedi ki, Gezi sizi yormuş olacak, ne çok uyudunuz. O zaman Yen bütün bunların bir düş olduğunu anladı. Ve elinde olmadan içini çekerek şöyle dedi. İnsanların arasında kırk yıl, şan ve ün içinde ömür sür ama sonunda hepsi bir düştür. Memur olmak isteğini içine gömdü. Dağlara yollandı. kendisine mistik bir yaşama verdi. Bugün onun ne olduğunu kimse bilmiyor.